inneke la tahdi men ahbabta walakin minallahi yahdi men yasha ve hu a'lam ve hu a'lam bil muhtadin babını başlığını alacağız Allah Teala bu ayet-i kerimede peygamberine hitaben peygamberimizden seslenerek şöyle buyuruyor inneke la tahdi men ahbabta sen sevdiğin <gülüyor> hidayete ermesini istediğin Kimselere ne yapamazsın? Hidayet edemezsin. Dikkat edin ayetin açıklığına. Sen hidayetini, hidayete ermelerini istediğin, hidayete ermeleri senin hoşuna gidecek kimseleri, sen ne yapamazsın? Hidayete erdiremezsin. Ve lakinne allâhe yehdi men yaşa ve lakinne allâhe yehdi men yaşa ama Allah dilediğini, istediğini ne yapar? Hidayete erdirir, hidayet eder. Ve huve a'lemu bil muhtediyin. Hidayete erenleri, ihtida edenleri de daha ziyade o bilir. Müellif Muhammed İbn-i Abdil Vahhab, Rahimahullah Bu bölümde de dikkat ederseniz başlık olarak kendinden bir başlık koymamış. Allah Teala'nın ayetini burada zikredilen ayeti Kasas suresindeki ayetine yapmış. Bizlere zikretmiş, başlık olarak vermiş. Bir önceki hafta hatırlarsanız şefaat bahsini almıştık. Şefaat'in ne manaya geldiğini açıklamıştık. Zira şefaat talep etmek, istemek manasında idi. Genel olarak ve bu şefaate Şefaat bir dua idi ve Allah Teala'nın dışında kimsenin şefaat edemeyeceğini öğrenmiştik. Peygamber de olsa, Allah'a yakınlaşmış bir melek de olsa, onların şefaatleri hiçbirinin şefaatlerini yapmaz, fayda vermez. Ancak Allah Teala'nın izin vermesinden sonra ve şefaat edilecek kimseden razı olmasından sonra, hemen o baptan sonra Müellif Rahimahullah. Burada hidayet bahsini ele almış. Yani peygamber de olsa insanların en ekremi, en değerlisi, en şereflisi, insanoğlunun efendisi de olsa onun istediği kimselere hidayet verme gibi bir ne yok, vasfı, özelliği yok. Zira arkadaşlar hidayet ilim ehlinin ifade ettiği ve şerh ettiği açıkladığına göre ikiye ayrılır. Birincisi nedir? Hidayetut Tevfik. Hidayetut Tevfik. Yani kalbe hidayetine yapma kısaca söyleyebileceğimiz bir şekilde ifade edebileceğimiz şekilde kalbe hidayeti sokma, kalbe hidayeti verme. Yani kişiyi hidayete muvaffak kılma. O insanın kalbini hidayete, İslam'a, ibadete uygun kılma, o konuda insana yardımcı olma. Bunlar bu vasıflar ya, yani bu tür hidayet kime aittir? Kimin elindedir? Sadece ve sadece Allah Teala'nın elindedir. Allah Teala buyuruyor velillahi gaybus semavati vel ard. Velillahi gaybus semavati vel ard ve ileyhi yirca'u'l kullu. Semavatın göklerin, göklerdeki ve yerdeki gayb kime aittir? Allah'a aittir. Onu ancak kim bilir? Allah bilir. Ve ileyhi yurja'ul emru kulluhu. Bütün işler tümüyle ne yapılır? Ona döndürürüz Yani ona bağlıdır. Bütün işler onun tasarrufu altındadır. Hidayette bunlardan biridir. Allah-u Teala kişiye yardım etmezse, kişiye güzel göstermezse, bütün dünya bir araya gelse, bütün insanlık bir araya gelse ona hidayet edemez. Yani adama bütün hüccetleri, burhanları, bütün delilleri zikretseniz, akli olarak ve nakli olarak ikna edebilecek her şeyi adama söyleseniz, her şeyi söyleseniz, hatta Allah tarafından size verilen kerametlerle de bunu destekleseniz, allah Teala o adama hidayet vermediği sürece, kalbine hidayeti sokmadığı sürece, onu muvaffak kılmadığı sürece ne yapamazsınız? yani o karşınızdaki adam Müslüman olarak, mümin olarak, muhtedi olarak göremezsiniz. Ama Allah dilediyse eğer, o kimseyi muvaffak kıldıysa, hidayete muvaffak kıldıysa, hidayete hazır eylediyse, adama dersin ki Müslüman ol, Allah'tan kork, hiçbir şey söylemezsin. Adam der ki, tamam ben de ne yapıyorum? Şehadet ediyorum ki, ilan ediyorum ki Allah'tan başka ibadete layık, ilah, hak ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Ve nitekim yani bu şahit olunan bilinen türden insanlar vardır. Yani aleyhissalatü vesselam döneminde de ve bugün hala öyle insanlar var ki yani siz bile şaşırırsınız adamın Müslüman olma hikayesini dinleyince. Ondan çok büyük bir şey beklersiniz. Yani böyle başından çok önemli bir şey geçmiştir ki dersin yani gemide giderken gemi mi batıyordu? Yoksa işte ne oldu filan? Yoksa adam ben bir gece uyudum, sabah kalktım. Kendimi değişik hissettim. Ondan sonra işte birisiyle karşılaştım. Bana İslam'dan bahsetti. Ben de Müslüman oldum der. Bu neden kaynaklanmakta? allah Teala'nın kalbi, o, kişi, o kimsenin kalbine hidayeti sokmasından. sokmasından, bahşetmesinden, vermesinden kaynaklanmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bütün insanların kalpleri allah Teala'nın iki parmağı arasında bir kalp gibidir diyor. Bir kalp gibidir yani. allah Teala onu diyor, dilediği gibi ne yapar? Çevirir. Çevir. Çevir. Dilediği gibi ne yapar? Çevir. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i Müslim rivayet ediyor. Hemen ardından dua ediyor. Ya mukallibel kulub, ya musarrifel kulub. Ey kalpleri çeviren, kalbimizi ne yap? dinin üzere sabit kıl. Yani hidayete veren de o. Kalpleri, insanı hidayet üzere sebat eyleyen de o. Hiç kimse kendine ne yapmayacak bu konuda? Güvenmeyecek. Güvenmeyecek. Diyor ki allah Teala Teala, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, inneke la tehdi men ahdabtı dikkat ederseniz burada ne var? Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın hidayet vermesinin imkansız olduğu, hidayetinin nefi var. Nefi diyor. Yani hidayet edemez. Başka bir ayette de Allahu Teala diyor ki inneke letehdi inneke letehdi ila suratın müstakim. Ey Muhammed sen muhakkak Şüphesiz dost doğru yola insanlara ne yaparsın? Hidayet edersin. Şimdi iki ayet zahir olarak dış görünüşte bakıldığında, okunulduğunda bir çelişki olarak gözükebilir. Bir tarafta diyor ki sen sevdiğine, dilediğine, istediğine hidayet edemezsin. Birisinde de diyor ki sen dost doğru yola hidayet edersin. Yani bir yerde bir ayette hidayet nef yolunuyor. Diğer ayette ise peygamberin hidayet edebileceği ispat ediliyor, ispat olunuyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Buradaki hidayette arkadaşlar hidayetü edilale yani yol gösterme. Sen dost doğru yolu ne yapıyorsun insanları? Onları dost doğru yolu öğretir gösterirsin. Yani senin hidayet edebilmen bununla sınırdır. Dersin ki bu doğru yoldur, bu İslam'dır. Bu bakımdan sen bir nesin doğru, yol, doğru yolu gösteren kişilere doğru yol için bir yol işareti olan bir nesin hidayet rehberisin. Onun için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: İnne me ente munzir, İnne me ente munzirun. Sen muhakkak ki bir uyarıcısın. Ve, Ve her kavme birine gönderilmiştir hidayet rehberi. Hidayet edici. Nasıl hidayet edici? Onları hidayete götüren, onlara hidayeti gösteren. Yani her kavmin bir neyi vardır? Hadisi vardır. Hadi. Yani yol göstericisi. Buna da ne diyoruz? Hidayetü dilal ediyoruz. Yani yol gösterme. Bu şekilde hidayeti iki kısmı ayırdığımızda bu ayetlerde bir çelişkinin olmadığı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Yani yukarıki ayette ilk söylemiş olduğumuz Kasas suresindeki ayette Kasas suresi 56. ayette Sen hidayete ermesini hidayete ulaşmasını istediğin kimselere hidayet edemezsin. Ayetindeki nef yolu inkar olunan hidayet hangisi? Sadece Allah'ın elinde olan kişinin kalbine İslam'ın girmesi, imanın girmesi ona muvaffak olmaz. Bunu peygamber dahi yapamaz? Yapamaz. E madem böyleyse kalkıp da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan insanların hidayet talebinde bulunması, şefaat talebinde bulunması, yetiş diyerek yardım talebinde bulunması, medet talebinde bulunması, gavs talebinde bulunması nasıl olur da mümkün olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde hiçbir şey yok. Leyselake minel emri şey. Senin elinde hiçbir şey yok. Diyor Allah-u Teala Peygamberine. Sen hiçbir şey sahip değilsin diyor bu manada, bu anlamda. Bu konularla ilgili olarak. Bu, bu saymış olduğumuz ibadetler de yalnızca kime yapılması gerekiyor o halde? allah, ın allah ın teala Teala'ya. Başın dara düştüğü zaman ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Medet istediğin zaman, yetiş dediğin zaman ne diyeceksin? Yetiş ya Rab diyeceksin. Hidayet istediğin zaman Ya musarrifel kulub, Ya mukallibel kulub, ey kalpleri çeviren, değiştiren Allah'ım kalbimi ne yap? Sabit kalbi ala dinik, kalbimi benim benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, diyerek Allah'tan her şeyi isteyeceksin. Ama maalesef bazı insanlar var ki yani apaçık bir şekilde, açık bir şekilde ne yapıyorlar? Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan her şeyi dileyip isteyebiliyorlar. Hidayet isteyen de var, dileyen de var. Gelip savaş meydanlarına katılmasını, ordu yönetmesini isteyenler de var. Deminden arkadaşlar burada bize dinletti. Yani bu kadar kalitesiz bir şirk koşuyorlar aynı zamanda yani adam şiirinde internette arkadaşlar biraz önce dinletti. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor diyor ki Çanakkale Savaşı'nda 1915 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a oradaki komutan sesleniyor yetiş ya Resulallah diyor Nebi Aleyhisselatü da meydana inip savaşıyor Çanakkale boğazında Peki bu nasıl fark ediliyor, bu nasıl anlaşılıyor? Diyor ki adam, diyor ki Hindistanlı bir alim her sene gelirmiş Medine'ye, Hacca veya işte Umre'ye, mana aleminde, rüya aleminde ne yapmış peygamberle görüşür, görüşürmüş. Medine'ye geliyor, Medine'de peygamberle görüşemiyor. Medine türbalarına soruyor, Medine türbalarına soruyor, diyor ki, yani ben peygamber aleyhisselatü vesselamla görüşemedim. Yani Hindistan'da bile bağlantı var. Görüşebiliyorum. Burada Kartlerin coştuğu bu mekanda nasıl olur da görüşemem? Herhalde diyor yerinde yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra o da evet diyor, doğru diyor Aleyhisselatü Vesselam yerinde yok. Sonradan anlaşılıyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kalede. Yani şimdi herkes buna gülüyor değil mi? Yani zannediyorsunuz ki komedi. Veyahut da zannediyorsunuz ki ben anlatırken olaya bir şeyler ekleyip katıyorum. Ama inanın bu böyle. Adam yani bunu ilahi olarak, şiir olarak söylüyor. Hz. Muhammed Çanakkale'de diye internete koymuşlar. İlk defa bu akşam gördük. Yani dedik ki Subhanallah, iş bu hadde kadar ulaştı mı? Yani bu seviyeye kadar apaçık bir şekilde <gülüyor> bu söyleniyor. Bu şirk sonra insanlara pazarlanıyor. Kasetlere, cd'lere dökülüp yüklenip insanlar bunları satır alıp Ağlıyor. Peygamber'e muhabbetinin arttığını zannediyor. Halbuki maalesef insanlar neye davet ediliyor? Şirke davet ediliyor. İnsanlar şirke davet ediliyor. Cehenneme çağrılıyor. Şimdi biraz sonraki hadiste de göreceksiniz. Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Onu korumuş olan, Mekkeli müşriklere karşı savunmuş olan, arkasında durup desteklemiş olan, cömert karşısına Mekke'nin ileri gelenlerini alacağını bildiği halde amca oğlunu koruyan bir bir zat var, Ebu Talip var. Ve bu ölüm dökeğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun yanına gelmiş La ilahe illallah diyor. Ey amcacığım da seni ne yapayım diyor. Allah katında bu söylediğin sözden savunayım. Allah'a bu söylediğin sözü hüccet olarak zikredeyim. Yani hayatta Aleyhisselatü Vesselam hayatta bırakın kabrin altı, içine girmiş olmayı kabirden çıkıp Çanakkale gitmek kadar zor olan bir şey değil yani hayatta önünde bir amca var ona yardımcı da olmuş ona yardımcı da olmuş ama adam ne yapamıyor o amca La ilaha illallah demiyor şimdi hadiste gelecek biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam da ne yolunmadığım yasaklanmadığım sürece sana ne yapacağım diyor senin adını Allah'tan Mağfiret dileyeceğim, istiğfar edeceğim senin adına. Hemen ayet iniyor. Hemen ayet iniyor. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen sevdiğine, <gülüyor> hidayete ermesini istediğin kimselere hidayet <gülüyor> edemez. Neye benziyor bu ayet? Hatırlarsanız Uhud Savaşı'nda Uhud Savaşı'nda <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam lanet ettiği üç tane zat vardı. <gülüyor> Ve bunların hepsi de ne oldu? Müslüman olmuştu. Bu üç kimse müşrik haldeyken Aleyhisselatü vesselam bunlara lanet ediyor. Allah Teala hemen ayetindir. "Leise leke emri şey." Senin elinde hiçbir şey yok. Senin elinde hiçbir şey yok. Sen hiçbir şeye sahip değilsin onlar hakkında. Ve daha sonradan hepsi Müslüman oluyor. Bakın burada da nasıl bir sahne? Müslüman olmasını istediği, hidayete ermesini istediği bir kimse, bir kimse var. Ve Allah Teala tarafından peygambere burada bir ne var? Uyarı var. İnneke la tehdi men ahbad. İnneke la tehdi men ahbad. Aynı şekilde başka bir ayet var. Tevbe suresi 113. ayet. Bu ayetin de sebebi nuzulü olarak, nuzul sebebi olarak, ini sebebi olarak bu peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın amcasıyla yaşadığı olay zikrediliyor. Ancak bu ayetle ilgili başka sebebi nuzuller de zikrediliyor. Nuzul sebebi bu ayetin inis in sebebi olarak. Ayette buyuruyor ki Allah-u Teala مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا ulu kurba Ne peygamber için ne de iman edenler için yakın akrabaları da olsa o kimseler, onlar için istiğfar etmelerini değildir, mümkün değildir, uygun değildir, doğru değildir. Velev ki yakın akrabalar olsa bile. مِنْ badi مَا تَبَيْنَ لَهُمْ اَمْ لَهُمْ Yani o insanların cehennem ashabından, cehennemliklerden olduğu belli olduktan sonra velev ki bu insanlar peygamberin yahut ona iman edenlerin yakın akrabası olsa dahi ne peygamber için ne de o müminler için bu yakın akrabaları hakkında istiğfar etmeleri, mahsuret dilemeleri doğru değildir. caiz değildir. Burada da dikkat ederseniz ne var? Bir uyarı var. Bu ayetin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın annesini ziyaret etmeye giderken annesi için Allah Teala'dan istiğfar etmek, annesi için mağfiret dilemek izni istediğinde Allah Teala'nın peygamberine bu izni vermeyip sadece ona ziyaret etme izni verdiğinde indiğini söyleyen alimler de var. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü vesselam annesinin kabrine gidip bu hadis nerede? Bu hadisine Müslim'de Kitabul Cenayiz'de, Kitabul Cenayiz Cenayiz bahsinde kitabında Müslim'de Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam annesinin kabrine gidip, annesine istiğfar, makret dilemek istiyor. Ve allah Teala bunu bu konuda kendisine ne yapmıyor? izin vermiyor. vermiyor. İzin verdiği nokta ne? Ziyaret. Diyor ki alimler yani ziyaret edip, ibret alma adına allah Teala ne yaptı? Peygamberine izin verdi. İşte bazıları bu ayeti zikrediyor. Deniyor ki allah Teala Peygamberine ve onunla beraber iman edenlere bir uyarıda bulunarak dedi ki yakın akrabalarınız da olsa artık cehennem ashabından cehennem halkından olduğu anlaşıldıktan sonra yani şirk üzerine öldükten sonra bir insan müşrik olarak öldükten sonra artık onlar için sizler, sizler tarafından bir mahsuret dileme olmaz. Mümkün değil. Bilakis aleyhissalatü vesselamın dediği gibi artık onlara neyi müjdeleyeceksin? Cehennem ateşini müjdeleyeceksin. Yani kim? bir kafirin kabrinin yanından geçtiği zaman ona ne yapsın diyor. Cehenneme Ya yani Ona cehennep bir haber versin. Bu da şirkin ne kadar tehlikeli bir husus olduğunu gösteriyor bize. Şirk koşullarının ne kadar değerli olsa da sonuçta onun şirk olduğu ve bu şirk olan şeyin de sahibini, işleyenini ebedi olarak cehennemde bıraktığını bilen bir kimse ne yapar? Artık şirk kelimesini duyunca şöyle bir tüyleri ürperiz. Müellif rahimeullah burada o meşhur rivayeti bize naklediyor. Biraz önce bu babla ilgili zikredilen ayetin inis sebebi olarak diye zikredilen hadis bu da bize bunu daha da açıklıyor. Diyor ki müellif rahimeullah ve sahih Buhari ve Müslim'de rivayet olunduğuna göre Âne bin el-Müseyyib Sa'id bin el tabiinin büyüklerinden, tabiinin büyüklerinden min fukaha isseb'a yedi büyük fakih fıkıh aliminden birisi olan ve ilim ehli tarafından mürselleri, mürsel olarak rivayet ettiği hadisleri kabul görmüş büyük tabiinden bir alimdir. Bu babasından rivayet ediyor. Babası kim oluyor? Babası kim oluyor? Museyip oluyor. Babası Museyip. Kendisi Sa'id. Babası bu olaya şahit. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasıyla yaşadığı bu olaya şahit. Orada kim var başka? Abdullah ibni Ebi Umeyye ve kim var? Umayye. Ebu Cehep. Bu üç kişi var. Burada üçü de o dönemde müşrik. Nebi aleyhissalatü vesselam şimdi geliyor. Anlatıyor şimdi Said bin Müseyyid. Lema hadarat eba talib el vefat. Ebu Talib'in vefatı gelince, ölüm anı yaklaşınca, Câ'ehû Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yanına ne yapıyor? Geliyor. Ve indehû Abdullah ibni Ebi Umeyye ve Ebu Cehel Ebu Talib'in yanında kim var? Abdullah ibni Ebi Umeyye ve Ebu Cehel. Ve kim? Olaya şahit olmuş. Üçüncü kişi Müseyyib. Müseyyib. Fekal lehu Nebi Aleyhissalatu Vesselam hemen direkt amcasının yanına girerek diyor ki ya ammu böyle de okunur ya ammi böyle de okunur Arapça kurallara göre ya ammi diye dersen, ey amcacığım kul la ilahe illallah kul la ilahe illallah la ilahe illallah de Hemen direkt Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? tebliğ ediyor ona. Çünkü orada artık vakit yok. Kaybedecek bir vakit yok. Tabi ilim ehli diyor, Müslüman olan bir adamın ölüm anına rastlarsanız ona bu şekilde diyorlar hitap etmeyin. Yani işte adam ölüm döşeğinde can çekişiyor. Sen de gitmişsin yanına la ilahe illallah hadi de la ilahe illallah dersen diyorlar o adam belki o ölüm döşeğinde kızmış olarak sinirlenir, kızgın olur. Zaten vücut can çekişiyor. Sövebilir. Belki ağzından yanlış bir şey çıkabilir. Onun için sen diyorlar adaptandır. O ölüm, ölümle boğuşan sekeratla boğuşan kimsenin yanına gittiğin zaman sen onun yanında la ilahe illallah diye kendini ne yap diyorlar kelime-i tevhidi tekrarla. Sen söyle. Kim o da senden duysun ne yapsın? Bunu söylesin. Hani derler ya insanlar hastalık hallerinde ne olur? Huysuz olurlar. İşte ölüm de onun kaç kat fazlası. Yani bir İslam'a olan, tevhide olan hırsınız ne yapmasın? ölümde şeyinde olan bir adamı dine sövdürmesin, buğz ettirmesin. Tabi burada aleyhissalatü vesselam amcasına hemen girip neden kul la ilahe illallah. Ey amcacığım la ilahe illallah de diyor. Evet amcası zaten ne değil? Müslüman, mümin değil. Kaybedecek bir şey yok. Kadın anlayacak bir şey var. Diyor ki, kelimeten uhaccu leke biha indallah. Yani bu la ilahe illallah kelimesini söyle. Ben de Allah katında bu sözünü ne yapabileyim? Delil olarak sunabileyim. Sen mümin olarak öldün diye. Burada neye, neye işaret var? Bu kelimenin, bu kelimenin Mekkeli müşrikler tarafından manasının, gereklerinin Onlardan neyi alıp götürdüğünün bildiklerinde bir işaret var, değil mi? Diyor ya Allah Azze ve Celle: İnnehum ızaqīla lhum la ilaha illallah yastakbirun. İnnehum ızaqīla lhum la ilaha illallah yastakbirun. Mekkeli müşriklere la ilaha illallah dendiğinde onlardan vardı, kibirlenirlerdi. kibirlenirlerdi. <gülüyor> Niye kibirleniyor? Çünkü la ilaha illallah denildiğinde kendilerine bu söylendiğinde Onların eksiklerine işaret ettiğini, bu kelimenin onların yaralarına baskı yaptığını, acılarına acık attığını bildikleri için. Yani onlar diyor ki evet Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'tan başka Rabz yok. <gülüyor> Ay, <sağ olun. gülüyor> Öldüren ve dirilten, güneşi ve ayı hizmete sokan, her şeye malik olan kimdir? Allah'tır. Peki onların la ilahe illallah onlardan la ilahe illallah'ı söylemeleri istendiğinde onların anladığı tek bir doğru var. Ne o? Eceale, onların anladığı ne? Diyorlar ki onlar bize Peygamber Muhammed bizden şunu istiyor. Allah'a yakınlaşmak için aracı olarak şefaatlerini umduğumuz, şefaatçiler olarak kabul ettiğimiz kimselere ne yapacağız? Sileceğiz, aradan çıkaracağız. Şefaati yalnızca Allah'tan isteyeceğiz eğer la ilahe illallah dersek. Medet sadece Allah'tan isteyeceğiz eğer la ilahe illallah dersek. Yetiş sadece Allah'a diyeceğiz eğer la ilahe illallah dersek. E bunları ne yapamazlar? Bırakamazlar. Çünkü diyorlar ki bunlar salih insanlar, evliyalar. Bizi Allah'a ne var? Yakınlaştırır. Biz bunları bırakırsak helak oluruz. Bizler fakir, miskin, zavallı, günahkar kullarız. Hemen ne yapıyorlar? Kibirleniyorlar söylemekten. La ilahe illallah lafını duyunca hemen ne oluyor onlara? Bir hal alıyor. İnnehum izâ gîle lehum la ilahe illallah yestekbirûn. Onlara la ilahe illallah dendiğinde bir de bakarsın ki hemen ayağa kalkarlar büyüklenirler diyemezler. Çünkü manasını biliyorlar. Manasını biliyorlar. La ilahe illallah dedikleri zaman gidip latan menata uzaya kurban kesemeyecekler. Adaka diyamayacaklar. Yardıma çağıramayacaklar. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz diyemeyecekler. Ve ne ve kibirlenip la ilahe illallah demeleri istendiğinde kibirlenirler ve yekuluna inna latariku alahatina li majnun. Bizler şu aklı başından gitmiş olan şair olan adam için şu ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Bak. Yani la ilahe illallah dendiğinde Onlara hadi la ilahe illallah deyin dendiğinde, bu onlardan talep edildiğinde söylemiyorlar, kibirleniyorlar. Bunun sebebini de şöyle açıklıyorlar. Bizler bu adam için mi ilahlarımızı ne yapacağız? Evet. Terk edeceğiz. Demiyorlar bizler bu adam için mi yaratıcılarımızı terk edeceğiz. <gülüyor> Çünkü onlar yaratıcı tek olduğu konusunda. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hemfikirler. Peygamber aleyhisselatü vesselamın şu ilahlar dediği, yani ne demek ilahlar? Allah'la birlikte ibadet edilenler, ibadet olunanlar. Hemen lisanı halleriyle ve dilleriyle kibirleniyorlar ve dilleriyle diyorlar ki e inna letariku alihetina li şairin mecnun. Bizler bu ilahlarımızı şu şair ve aklı başından gitmiş mecnun kişi için mi bırakacağız? Bırakamayız camayız ya. Yani. Onlar bizi götürecek, Allah Teala'ya yakınlaştıracaklar. Başka bir ayette ne diyor Allah Teala? Onlardan bahsederken kendi aralarında konuşuyorlar ve şaşkınlıklarını şu şekilde dile getiriyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın la ilahe illallah daveti hakkında diyorlar ki: Bu adam ec'ale'l-âlihate ilâhan vâhidan. Bütün bu ibadet ettiklerimizi, ibadetle kendilerine yöneldiklerimizi doğa ettiklerimizi kurban kestiklerimizi adaklar adadıklarımızı bu adam tek bir ilah mı indiriyor haberle <gülüyor> şey on hoca diyor ki bu ne şaşılacak bir iştir ne şaşılacak bir durumdur neden çünkü atalarından böyle görmemişler babalarından böyle görmemişler eğer bunu söylerlerse ilah olarak kabul ettiklerini ne yapacaklar hayatlarından silecekler onlara göre bunu söylemek demek Evliyayı sevmemek demek alimleri sevmemek demek Onların kerametlerini inkar etmek demek bugün de aynı şeyler söylenmiyor mu? Bugün de insanlara la ilahe illallah deyin. Onun manasıyla söyleyin. Gelmiş olduğu doğru şekliyle manasını kabul ederek söyleyin. İbadetinizi yalnızca Allah yapın dendiğinde hemen önce bir kibirleniyor. Sanki onların ilahlarına, sanki onların tatlılarına sövmüş sesine, sanki sövmüş kabul ederek seni dur kardeş diyor. Sen ne diyorsun ya? Sen evliyaullahu inkar mı ediyorsun? Tasarruf sen sen kerameti inkar mı ediyorsun, şefaati inkar mı ediyorsun diyerek hemen ne yapıyorlar? Bizler diyorlar bu ilahlarımızı ki onlar bu açıklıkta söylemiyorlar. Çünkü terimler, kelimeler maalesef manalarını yitirmiş durumda bu çağda. Yani Allah dendiğinde insanlara sorduğunuzda Allah ne demek diye sorduğunuzda birçok insan Allah'ın hangi manaya geldiğini ne yapmıyor? Bilmiyor. Allah ne demek? Ma'bud demek. ibadet olunan demek. İlah ne demek? Aynı şekilde ibadet olunan. Me'luh demek. Ma'bud demek. Bugün insanlar Mekkeli müşriklerin sahip olduğu bilgiye sahip olmadıkları için aracılar olarak koydukları şeyler diyor ki bunlar bizim aracılarımız. Bunları vesileler ediniyoruz. O Mekkeli müşrikler apaçık bir şekilde Arapça gereği diyorlardı ki bunlar bizim İlahlar. ilahlarımız. Yani bunlara da biz ibadet sarf ediyoruz. Evet doğru. Çünkü bunlar o, o ibadeti hak ediyorlar ki bizi Allah katında ne yapsınlar? Şefaat etsinler bizim hakkımızda. O şekilde bunu söylüyorlardı. Tabi aleyhissalatü vesselam gelip la ilahe illallah demesini isteyince Ebu Talip'ten ve oradaki insanlar da bunu duyuyor. Bu kelimenin hangi manaya geldiğini geldiğinde çok iyi idrak ediyorlar. Fekala lehu Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebi Umeyye İkisi diyorlar ki Ebu Talib'e Etergabu <gülüyor> am milleti Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin? Yani burada ne var? Bir kışkırtma var. Adamın adı Abdullah mı hocam? Kimin? Yani. Allah evet, allah. evet. O zaman Abdullah ismi kullanıyor. Müşriklerde Abdullah ismi var. <gülüyor> allah Teala Nebi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. "O kazalik ma ersalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummetin wa inna ala azaarihim muqtadun." Bizler senden önce bir senden önce köylere, şehirlere her gönderdiğimiz uyarıcılara o şehrin, o köyün halkı, ileri gelen halkı Refah içinde yaşayan, rahatlık içinde yaşayan halk derdi ki: İnna abe ana ala ummetin. Bizler babalarımızı, atalarımızı bir din üzere bulduk ve bizler onların peşinden gideriz. Yani Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a Allah Teala böyle buyuruyor. Ve kedalik ma ersalna min qablika fi qadiyyatin min nazirin illa qala mutrafuha inna vecedna ana ala ummetin ve inna ala a'sarim muqtadun. Senden önce hiçbir köy hiçbir şehire bir uyarıcı göndermiş olmayalım ki, oranın halkı, oranın insanları o gönderdiğimiz elçiye, bizler atalarımızı, dedelerimizi bu, bu, bu din üzerine bulduk ve bizler onların peşinden gidenleriz demesinler. Bakın aynı şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında da, huzurunda da söyleniyor. Ebu Cehil ve Abdullah ibnu Ebi Umey'e diyor ki, Ebu Talib'e اَتَرْغَبُ am مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ Atan, dedenin dini olan Abdülmüttalip'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Bugün aynı şey aynı şirk adeti şirk ehlinin ileri sürdüğü bu özür, mazeret, bu sebep devam etmekte. İnsanlara diyorsun ki ya ben, sana, ben seni kötü bir şeye davet etmiyorum. Dinde bidat çıkarmaya, sapıklık çıkarmaya, çıkarmaya ihdas etmeye çağırmıyoruz. Sana söylediğim sözün özü şu. Yalnızca allah Teala'ya ibadet et, kalbini yalnızca ona bağla, ona teveccüh et, ondan başka kimseden yardım isteme, ondan başka kimseye dua etme ve buna benzer şeyler. Yani söylediğimde hiçbir kötülük yok, hiçbir yanlış yok. Adam ne diyor? Sen atalarımızdan daha mı iyi bileceksin? Ecdadımızdan daha mı iyi bileceksin? Yeni bir şey mi getiriyorsun sen? Onlar bunu görmediler mi? Bak adam kaset çıkarmış. İnternette cd'si var. İşte görüntüsü var. Ondan daha iyi mi biliyorsunuz siz? Değil mi? Yani bunu da diyecekler insanlar yakında. Ya, bu yayılırsa. Aynı şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ve her gönderilmiş elçiye söylenmiş. Aslında bu da insanı rahatlatması gereken insana itminan tatmin etmesi gereken bir husus. Yani insan eğer doğruya çağırıyorsa çağırdığı kişiler tarafından bu şekilde karşılık buluyorsa biraz kalbine oluyor. Evet, bir taraftan kırılırken, bir taraftan üzülürken, bir taraftan da mutmain oluyor. Çünkü bu din garip geldi. Garip gidecek. Ne mutlu gayeplere. Fe'a'de aleyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi nebi aleyhissalatü bırakmıyor. Amcasına bir daha diyor. Hadi de amca. Hadi la ilahe illallah de saaada Ebu Cehil ve Abdullah ibn Umeyye, onlar da hemen diyorlar ki Abdulmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun, vaz mı geçiyorsun? Fekane ahiru ma kal Ebû'l son söylediği söz ne, neydi? neydi? He, Ebu Talib'in son söylediği söz neydi? Abdulmuttalib'in din üzerinde üzeri. kim? Yani bu olayı anlatırken siz bu olaya şahit olmuş bir insan olarak rivayet etseniz, nasıl anlatırsınız? Ebu Talib dedi ki, ben Abdülmuttalib'in dini üzerineyim. Değil mi? Öyle dersiniz. Yani ben lafzını kullanarak anlatırsınız. Çünkü ki bu üçüncü tekil şahıs adına konuşuyorsunuz ama onun ağzından ne yapıyorsunuz? Konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki, Ebu Talib dedi ki, ben Abdülmuttalib'in din üzerineyim. İşte başkasının hakkında da onun ağzından konuşurken nasıl anlatırsınız? Ya işte ona gittim dedi ki ben üçkağıtçı mıyım. Değil mi? Şimdi dikkat edin hadisin lafında hadisin Arapça lafında bu, bu şekilde bilmiyorum Türkçe'ye nasıl kazandırılmış. Ravinin hassasiyetine bakın. Ravi şöyle ifade ediyor bu olayı. Diyor ki Ebu Talib'in son söylediği sözü şu oldu. Hu ala milleti Abdülmuttalib. O Abdülmuttalib'in dini üzerine yani onun son sözü o Abdülmuttalib'in dini Hı -hı -hı -hı. üzerinedir. nedir mi o ravi? Ebu Talib'in son sözü ben Abdülmuttalib'in dini üzeriyim. Yani burada ravi'de ne var bir? Hassasiyet. Hassasiyet, hassasiyet var. Hafız İbni Hacer de buna işaret ediyor. Bu hadisin beyiği olarak diyor ki En el zahir enne Ebu Talib kal ene yani zahir olan, anlaşılan, sıyaktan anlaşılan Ebu Talib dedi ki, Ene, yani ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim dedi. Yani ben olarak ifade etmesi lazım. Ancak diyor, ravi. ravi bu lafzı ne yaptı diyor? Değiştirdi. İstikbahan lil lafzil mezkur. Zikredilen, yani ben Abdülmuttalib'in dini üzerindeyim demek ne demek? Yani ben şirk üzerindeyim demek. Bunun çirkinliği, bu sözün ne kadar kabih olduğu, kötü olduğundan dolayı ravi ne yaptı bunu? Ben değil de ne dedi? O, Abdülmuttalib'in dini üzerine. Yani ravi bunu ağzıyla almayı bile ne yapıyor? Utanıyor, haya duyuyor. Bugün insanlar, bırakın başkasından şirki nakletmeyi, kendisi şirk kusuyor. Yetiş ya Resulullah, yetiş ya Abdülkadir, yetiş ya Hamza diyerek ağzıyla kendisine ne yapıyor? Şirk kusuyor ve hafızım naz ediyor ki vahuva minet tasarrufat el hasene. Bu tarz davranışlar diyor minet tasarrufat el güzel. güzel bir tasarruftur. Yani güzel bir harekettir. Yani bunda böyle raviyi eleştirecek bir şey yok. <gülüyor> ve eba en yekul la ilahe illallah Ebu Talib la ilahe deme demekten ne yapıyor? Hiz çeviriyor. Bunu kabul etmiyor. Tekala'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhisselam diyor ki "Le'estagfiranna leke ma lam unha anka." nehy olunmadığım, yasaklanmadığım sürece senin adına Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Fe enzel Allahu azza ve celal Allah Teala hemen sureye indiriyor. Deminden de okuduk onu. Ma kana lin-nebiyyi ve'l-lezina en yastagfiru lil-mushrikina ve law uli qurba. Yakın akrabaları olsa bile ne peygamber ne de onunla birlikte iman edenler ne yapamazlar müşriklere? istiğfar edemezler. onlardan da mağfiret bilemezler. Hele hele onlar cehennem asabından o onların cehennem asabından, ashabul cahimden oldukları belli olduktan sonra bu müşriklere, yakın akrabaları da olsa müminler ve peygamber ne yapamaz? İstighfar edemez. وانزل الله fi ابي Talib. ve Allah Teala Ebu Talib hakkında da diyor şu ayeti indirdi. İnneke la tehdi men ahbabta. Sen sevdiğine, hidayete ermesini istediğin kimseye hidayet edemezsin. edemezsin. Allah yehdi men yaşâ. Ancak Allah dilediğine hidayet evet. eder. Evet. Konuyla ilgili müellif rahimahullah'ın dikkat çekilen konular diye ifade edilen zikrettiği meselelere gelelim. Evet. 1- Sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin ayetinin tefsiri. Evet tefsiri yaptık zaten. 2- Müşrikler için af ve mağfiret dilemek ne peygamber için ne de müminler için yapılacak iş değildir ayetinin tefsiri. 3- Bu bölümde dikkat çekilen önemi çok büyük mesele ise şudur. Amcası onun sallallahu aleyhi ve sellem sözüne uyup, La ilahe illallah derse bunun Allah'tan başka ibadet ettikleri bütün ilahlardan yüz çevirmek anlamına geleceğini biliyordu. Onun için bunu söylemekten kaçındı. Çünkü o kelimenin manasını da, kapsamını da, gereklerini de anlıyordu. İşte bu la ilahe illallahın anlamını Allah'tan başka yaratıp var eden yoktur şeklinde açıklanmakla yetinen ilim iddiasında bir takım kimselerin Kelamcıların kanaatlerinin aksini gösterir. Evet. Yani mütekellimler, kelam ehli, la ilahe illallah'ı nasıl tefsir ediyorlar? Allah'tan, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. yaratıcı yoktur. Yani baktığınız zaman, kelam ehlinin kitaplarına, yine aynı şekilde eşarilerin tarifine, aynı şekilde mahturidlerin, hatta dediğimiz gibi, birçok derslerde, defa söylediğimiz gibi, Seyyid Kutuba ne diyorlar? La ilahe illallah el kadiru alal ihtiraa Yaratmaya gücü yetin, kadir olan. Diye La İlahe İllallah'ı tercüme edip, tefsir ediyorlar. Bundan bu şekilde mana veriyor. Halbuki bu mana kişiye yapmaz. Mümin yapmaz. Yani bir insan La İlahe İllallah'a bu manayı inanarak, bu manayı söyleyerek söylerse o kimse ne, yap ne olmaz? Mümin olmaz. Doğru manasıyla söylemek lazım. Evet bu mana doğru. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ama La İlahe illallah'ın manası değil. değil. Evet. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasından La ilahe illallah demesini isterken ki talebi onun böylece Allah'tan başka gerekçe ibadet olunmayı hak eden hiçbir ilah yoktur anlamını ifade edip dile getirmesiydi. Evet. 4- Ebu Cehil ve beraberindekiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin birine La ilahe illallah de derken Bundan Murad'ının ne olduğunu iyi biliyorlardı. 5 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının Müslüman olması için uğraşısı ve büyük gayreti. Evet. Çaba sarf etmiş. 6 Oluşmuş, evet. Olay Abdulmuttalib'in ve ecdadının Müslüman olduklarını iddia edenlerin bu kanaatlerini reddetmektedir. Evet. 7 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası için Allah'tan af dilemesi ancak dileğinin aksine kendisinin ona af dilemekten men olunması. 8. Evet. Kötü arkadaşların kişiye verdiği zarar. Evet arkadaşlar aynı şekilde insanlara bakın ne kadar zarar veriyorlar. Bu bazen şirkete götürür bazen masiyete günaha da götürür. 9. Evet. Daha önce gelip geçmiş ataları Büyük sayılan kimseleri yüceltmenin zararı. Bunu söyledik yani bu hem zararlı bir hüccettir, itizardır, özür beyandır ama her peygamberin gönderilmiş her uyarıcının başına da bu ne yapmıştır? Gelmiştir. Herkes atalarını göstermiş. Bizler atalarımızı bir din üzerine bulduk ve bizler onların peşinden takip ediciler gideriz. Evet. 10. Batıla sapanların kendilerini haktan alıkoyan ve şüpheye saplanıp alışları <gülüyor> Ebu Cehil'in bu sözde delile başvurması da bunu göstermektedir. Evet. 11, yani bir delili yok Ebu Cehil'in. Kışkırtıyor sadece. Diyor ki Ebu Talib'in dininden yüz mü çevireceksin? Bugün aynı şeyler söylemiyor mu? Yani siz şimdi ne yapacaksınız? Bu kadar ecdat gelmiş, yaşamış, bunlar yanlış, yanlış yaptı da siz mi doğruyu buldunuz? Aynı şey yani, Hiçbir değişiklik yok. Evet. 11. Yine olay amellerin iyi ya da kötü neticelenmesinin Son durumu itibarıyla olacağına dair delil niteliğindedir. Evet. mal <gülüyor> a'malu, Evet. mal <gülüyor> a'malu <Evet. gülüyor> hayır. İnne <gülüyor> a'malu o doğru başka bir hadis. Bir de böyle bir şey var. İnne mal a'malu bil khawatin. Ameller neye göredir? Kabulü. Sonuçlandığı duruma göredir. Yani nasıl sonuçlanmış? Sonuna bağlı. İnne a'malu bil khawatin. Evet çünkü bu talip şahit o kelimeyi söyleseydi ona fayda verecekti. Evet. Ha yani diyor öyle dese Kişi öyle dünyada ne var? Cehennem ehlinin amelini işler. Ta ki kendisiyle cehennem arasında ne kalır? Bir karış mesafe kalır. Ama ne var? Yani ölüme yaklaşmış bir ne var? Bir kelime söyler ve o kelimeden de ne var diyor Allah Teala onu. <gülüyor> cennete koyar ve tam tersi. Yani kişinin sonunun da güzel bitmesi, onun hayrına bir nedir? Delildir, alametidir. Evet. 12. Yukarıda söz edilen şüphenin, sapık kimselerin kalplerinde yer edinişi, edişinin büyüklüğüne dikkatle bakmak gerekir. Çünkü kıssada onların, peygamberin kendisine ısrar ve tekrarına karşılık, Ebu Talip ile yalnızca bunu kullanarak mücadele ettikleri görülüyor ataların yüceltilmesi meselesinin onlar katındaki büyük önemi ve kendilerince sözde açıklığı sebebiyle karşı delil olarak bununla yetinmeyi kafi görmüşlerdir. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü la ilahe illa